Açık Radyo, Açık Dergi programı If İstanbul'u konuşacağız. 14.sü bu hafta başlıyor. Dün ufak bir anonsunu yapmıştık. Geçen haftaki eksik tanıtımdan sonra bu sefer festivalden Uğur Yüksel'le tamamına erdirmek ümidindeyiz. Umarız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, ümidindeyiz diyorum çünkü If benim gördüğüm İstanbul'daki en... ...herkesin üstüne alınabileceği... ...en gizsel denebilecek film festivali... Ee, ...yani bir sürü hikaye var... ...çok kısıtlayıcı bir tema da yok... ...bunu birazdan da zaten e, konuşuyor olacağız... ...dolayısıyla yayında da epey zor oluyor... ...if anlatmaya çalışmak... ...çünkü ne bileyim... ...çok belli bölümler illaki var... ...başlıklar var ama çok keskin şeyler de yok aslında... ...keskin bölümlemeler Hı -hı. yok... ...filmlerde Hı -hı. hep birbiriyle diyalog içerisinde... ...dolayısıyla biraz senin yardımını e, da isteyeceğiz... ...ama yine en nihayetinde... dinleyicilere Hı -hı. önden söyleyelim... Bizim gözümüzden if olacak ama Uğur sen zaten organizasyondasın. Bu senenin şeyiyle başlayalım istersen. Görseliyle başlayalım şu hmm. anda katılanın üstünde e, duruyor. E, meditasyonda birisi düşünüyor <gülüyor> ve kalbinin yerinde gökyüzü var diye de bakılabilir. <gülüyor> ee, ya Aslında bu hikaye, geçen yılki kampanyayı biliyoruz. Hani biliyorsunuz <gülüyor> işte civcivler vardı ve çoktuk. Ee, başımıza vuruldukça acımadık diyorduk. Ve evet. ardından da böyle çokça çokça geliyorduk. <gülüyor> Ama bu bir yıl içerisinde hepimiz böyle ge e geriye dönüp baktığımızda yani if ekibi olarak <gülüyor> konuşuyorum bunu. E ve çevremizdeki, etrafımızdaki insanlarla da aynı ruh halinde yaşayan e kişiler olarak ve <gülüyor> şey Dedik yani bir şey var hani eksik bir şey var ve tamamlanmayan bir şey var hı hı. Ee, bunu ajansa konuştuğumuzda rafineri ile çalıştık yine bu sene ee, bütün bunların hepsi anlattık aslında bir, biraz iç dökme gibi bir şey oldu ve sonrasında karşımıza gelen şey e, bu, e, bu kampanyanın başlangıcı oldu ve işte hani bu senin sloganı kalbine bak yerinde mi? Evet. Bu posterdeki aslında şey e, bu kızlar ve oğlanların hani kalplerinin olduğu yer boşlukta. Zaten tanıtım filminde de boşlukta kalpleri olan insanları görüyoruz ve hı. o kalple ne yaptıklarını bilemiyorlar. Ve zaten şu hafta e, alternatif sonlarla videolar çıktık. Hı hı. E, mesela geliyor birisi o kalbi çöpe atıyor. Birisi alıyor onu ters takıyor. Yani onu takmayı bile beceremiyor. <gülüyor> aslında şu anki halimizi ve... Hayatı e, nereye gittiğini soruyoruz aslında yani kalbine bak derken Hı. hani ne zaman bu kadar vicdansız olduk, e, acımasız olduk ve, e, ve niye bu kadar canımız yakılıyor ve biz e, bu kadar koşturmaca içerisindeyken gerçekten de hani bir şeylerim kaçırıyoruz ve unutuyoruz evet. sorusunu sordurmakta. Evet yani bu şey özel bir anlayış aslında özel bir tema kavrayışı. Hı -hı. İf'in sunuyor olduğu tek bir kelime değil. Evet. Geçen sene bile çok belliyken ne olduğu temanın direnişi dememiştiniz mesela ama herkes ne olduğunu bir şekilde anlamıştı. Evet şimdi de böyle bir şey. mesela ne olduğu belli gibi ama galiba doğru cevaplar verilemiyor ama Hı -hı. bir yandan da sunduğunuz filmlerde birtakım cevaplarda cevaplar da gizli. bu şahsi izleyici gözü. Şimdi şöyle başlayalım. Yeni bölümle başlayalım istersen. Hı -hı. Bu sene yeni bir katılan bir ...bölüm var. İsmini unuttum, çok uzun. Azizelerin <gülüyor> geçtiğini Azizeler, şairler ve meczuplar. Evet. Nedir bu şey... E, ...fikrin gerçekleşme süreci? Ya aslında şey, hani başında da söylediğin gibi... E, ifin böyle... ...tematik bölümleri var ve... Hı hı. ...hani insanlar e, zevklerine göre... ...ya da beynlerine göre şeyleri aradıklarında... ...filmleri aradıklarında o hı hı. kalabalık... E, ...programda kaybolmuyorlar bir şekilde. Yani... E, ...o kalabalık programı için yönler çizen bölümlerimiz var. Evet. Ee, ve bu bölümler böyle kendi kendilerine olmadılar. Yani 14 yıl içerisinde yarat, yaratıldılar. Mesela geçen sene Sanat Hayat İçindir'i <gülüyor> başlattık. <gülüyor> ve bu devam sene de edelim. devam ediyor. Onu çok sevdik. O yüzden devam ediyor. Eee... Biraz da böyle şey hani güncel sanata da ve sanat hikayelerine de bağlanalım dediğimiz için hı hı. doğmuştu o. Evet. Bu seneki azizeler, şairler ve meczuplar da aslında e, yine kendi kendini yaratan bir bölüm oldu. Hı hı. E, şöyle başladı. Önce Pati filmi geldi elimize. E, bu Jean için Üç Taş adlı filmi. Yedi dakikalık evet. bir kısa film bu aslında. İşte Pati Smith böyle 30 yıl boyunca Jean için e, biriktirdiği Üç Taş'ı e, onun mezarına bıraktı. ...bırakıyor ve hikaye bundan ibaret. Ama çok büyüleyici bir hikaye <gülüyor> bir yandan... ...ve <gülüyor> çok da güzel de bir film. Buradan başladı. Janjone için bir şey yapabilir miyiz diye... bir kendi aramızda konuşurken böyle yavaş yavaş... ...bize bir takım filmler gelmeye başladı. <gülüyor> i̇şte Baros'un filmi geldi. Ondan sonra Doors geldi. Eee... Direk Jerman geldi, Şaman Fasbinler geldi. Haynen öyle çok da uygunlar. Ya bunlar yani. şey gibiydi aslında. Biz jean Joni çağırırken e, onların gelmesi çok acayip oldu aslında. <gülüyor> Çünkü hani ruh olarak da, e, enerji olarak da çok birbirlerine bağlı insanlar gibi geliyor bize. Öyle. Evet. Ve e, bu bölüm en önemli özelliği aslında hani bu filmler yani şu i̇şte atıyorum... ...Jean Jone'den yola çıkıp da... ...Patty Smith'i filmini aldık gibi bir şey olmadı aslında. Hı hı hı. Bu filmlerin hepsi... zamanda çekilmiş. Bu insanlar yaşarken çekilmiş. Ee, ama hiçbir şekilde... ...gösterime çıkmamış. Ya da çok az kişiye göstermiş filmler. Yıllar sonrasında restore ediliyor. Evet. Ve ondan sonrası ...geçen yıl mesela çok acayip bir şekilde... ...bunların restore edilmiş halleri kucağımıza düştü. Ve böyle yavaş yavaş... ...geldiler. Aslında böyle bir arkadaş gibi... hani ee, pati şeyi çağırdı. Jean Jonet'i çağırdı. Jean e, Derek Jarman'ı çağırdı. O Dors'u çağırdı gibi bir şey oldu aslında. Ve sonrasında bu bölüm oluştu. Ya bu bölümün en çok heyecanlandıran kısmı da o zaten. Yani hiçbir şekilde görmediğimiz ya da Hı -hı. Ee, ...ne bileyim ben YouTube'da... ...ya da böyle çok kötü kopyalarda izlediğimiz filmleri... ...şu anda büyük böyle herhalde. büyük ekranda tertemiz kopya ile izleyeceğiz. Evet, mesela You Dance With Me... ...ben özel olarak evet. ilgilendim baktım... Bu, ...tam bu şey ne deniyor... ...buluntu bir film aslında... ...yıllar sonra ortaya Aynen çıkmış. Aynen öyle. <gülüyor> Fasbinder'in ki de keza içinde öyle bölümler var... ...baştan hmm. sona değil belki. E, Fassbinder'in yakın arkadaşının çektiği hmm. bir film o. E, o dönemde... E, ...onunla yaptığı konuşmalar var... ...hatta annesiyle yaptığı bir telefon konuşması bile Hı, var içinde... Evet, öyle şey, öyle. E, ...bu film ilk kez ortaya çıkıyor... E, ...ve Berlin'de Ber Berlin gösterecek... ...Berlin'den hemen sonra bize geliyor... ...ayrıca yönetmeni de gelecek... E, ...söyleşiye... E, ...Derek Jarman'ın hikayesi de çok ilginç... ...yine yönetmeni e, bu filmi tamamlayan... E, ...ortaya çıkaran kişi de onun çok yakın arkadaşı... ...ve onun bir filmi için... E, ...bir gay barda çekime başlıyor... ...ve bir, bir saati aşkın... ...çekim yapıyor... Ee, ve sonra bu film projesi gerçekleşmiyor ve rafa kaldırılıyor ve hı. yıllar sonrasında işte o raflardan çıkarılıp bir filme dönüşüyor. Evet bu filmler aslında bilinmesi de beklenen filmlerdir. Evet. Garip bir şekilde öyle ortak bir özellikleri var. Evet şimdi kondan konuya atlayalım mı ne dersin? Atlayalım. Şimdi yönetmen ne geliyor dedin pek çok konu da var. Hı öyle. Hı. İfim bu sene bir tanesi ilk aklıma gelen Yesmen İstanbul'da olacak Hı -hı. mesela ee, özel etkinlikler söyleşiler olacak ee, yanı sıra burada Suriye'den de konuklar var Hı -hı. belki oradan devam edebiliriz Suriye üzerinde de e, alt yazıdan hatırlıyorum dört tane e, film var ve bir de özel Hı -hı. gece e, de düzenlenmiş vaziyette Hı -hı. Suriye için. Ee, Suriye'den evet ee, dediğin gibi dört filmimiz var Suriye konulu bunlardan hı hı. bir tanesi keşif yarışmasında yarışıyor hı hı. Ee, Gümüş Suyu Suriye Otoportresi adını taşıyor evet, evet. Ee, Bunların yönetmenleri Simav e, Osama Türkiye'ye gelecek hı hı. Ee, ya bu film e, kanda gösterildiğinde bayağı etkilenmiş insanlar ee, ve izlemesi çok zor bir film yani e, bir yandan çok gerçek görüntüler var, bir yandan da bir çocuğun hikayesini izliyoruz ve o çocukla tabii ki e, arkadaş oluyoruz izlerken ve filmin sonuna kadar e, başına bir şey gelecek korkusuyla yaşıyoruz. Ve onun dışında dediğim gibi o gerçek görüntüler çok çok ağır. Hı hı. E, ama biz bu filmi çok sevdik. Hatta bizim İfkare projesine de koyduk bunu. E, festivalin son üç günü İstanbul'da hı hı. gösterdiğimiz e, altı filmi. 40 ayrı noktada Anadolu'da ve e, yurt dışında 4-5 şehirde Aynen. aynı anda gösteriyoruz. Ve bu filmi özellikle koyduk. Yani bu filmi herkesin görmesini istiyoruz diye koyduk. Hı hı hı. Bu filmin yönetmenleri geliyor dediğin gibi. E, 19 Şubat'ta Satbayol'unda bir söyleşiye katılacaklar ve başlıda Savaş ve direnç zamanında sinema yapmak. Hı hı. E, Evet. Sima ve Osman'ın yanına ayrıca e, ruh işgali ve bizim dehşet dolu ülkemiz filmlerin yönetmenleri de katılacak. Yani o Suriye hikayesi üzerinden e, bu filmleri nasıl yaptıklarını anlatacaklar. E, bir de özel bir Suriye gecemiz var. E, bu gecede de e, Suriye'den e, insanlar Suriye'den buraya e, gelmiş insanlar hikayelerini anlatacaklar ve ayrıca bu Suriye Otoportresi'nin müziklerini yapan, Suriye'nin böyle yetiştirdiği en ünlü opera şarkıçlarından Noma Omran geliyor. Ar Eğitimi almış aynı zamanda evet. notlarınızdan bakarsan. <gülüyor> ve sesi gerçekten çok büyülü zaten o filmle de çok e, ya filmi gördüğünüzde zaten o ses zihninizde kalacak. Ve bir de sahnede canlı göreceksiniz kendisini ve şey e, çok etkileyici bir kere. E, Babilonda olacak bu gece 18 Hı -hı. Şubat gecesi e, ve biletli olacak Hı -hı. E, ve bütün gelir elde edilecek bütün gelir de hamişe e, olacak. Suriye kültür merkezi mi diyoruz dayanışma evi ya da Evet dayanışma evi. De. Evet onların da evet. mühim faaliyetleri çok güzel evet. haber. Bu aslında bir yandan. Evet bu if, ifin bu yönetmenlerle buluşmaları da çok kıymetli. Bu arada çoğunlukla saldı olacak. Evet. Onda söylemek lazım. Yapımcılar da yanı sıra. Bilmiyorum hepsini söylemeye gerek var mı? Gelecek olanların. Ama işte şu meşhur Endonezya hakkındaki film ve El Meydan'ın Ukrayna belgeseli El Meydan'ın da prodüktörlerin İstanbul'da olacağını söyleyelim. Luke of Silence'ın prodüktörüyle beraber onlar da buradalar. E vesaire e şey aslında şöyle devam edelim. Bu İfkara'ya diye... Aldığınız filmler hangisi? Biri bu e, Suriye filmi demiştik Gümüş Suyu. Altı film dedin. Geri kalan beşi. Merak ediyorum tercihlerinizi. <gülüyor> Neyden yana koyduğunuzu. Aslında e, e, e, hani sonuçta Anadolu'ya bir şekilde e, gösterdiğimiz filmler ve özellikle şey yapıyoruz. E, her yıl bir yandan böyle çok temayla da ilgili olsun istiyoruz. Yani Hı -hı. bu yılki sözümüz nedir? ...Ride çok destekleyecek filmler istiyoruz. Ee, bir yandan da... İFİM programdaki programındaki renkler... ...Ride barındırsın diye. Hı hı. E, ben Temer'ın... ...1001 gramını gösteriyor olacağız. E, çık, iki, iki, i̇ki günde... ...biletleri biten... ...film oldu. E, o film e, gösterilecek. Başka e, sinemaya girecek mi? E, e, emin değilim. Görmüyoruz. <bilmezden sonra Bilmiyorum. gülüyor> <gülüyor> Buradan duyuru olsun. Görmüyoruz. E, Keşif Yarışmasında e, olan bir İsrail filmimiz var, Kindergarten Teacher. O hı -hı, gösteriliyor. E, Yesmen e, ayrıca Yesmen e, oradaki gösterime söyleşiye katılacak ve aynı zamanda o 40 bölgedeki söyleşiler, e, 40 bölgedeki insanlarda onlara soru sorabilecekler, internet üzerinden. Çok güzelmiş. Ee, dediğim gibi Gümüş Suyu Suriye toportesi bir de e, Yırca Direniş ve Valdebağ Direnişlerini anlatan iki belgesel gösterilecek. Evet. Peki şeyi hatırlatalım şimdi. Ee, keşif bölümü var. Hı hı. Aşk başka bir dünya. Bir söyledik bu senin yeni teması. Sanat hayat içindir ikinci senesi. Hı hı. Ee, azizler, şairler ve mezuplar karıştırmadım değil mi? Hang Hangisiyle doğru, doğru olmuyor? Evet evet zaten şu anda önümden. Oldu gibi kopya çekiyorum <gülüyor> ve e, if müzik etkinliklerinin yanı sıra müzik bölümü ve gökkuşağı bölümünde ayrıca e, ifte olduğunu e, söylemek lazım tabii ki. Şimdi ben bir iki filme tabi caizse kıyak yapmak istiyorum. Onları Mesela... birazcık konuşalım. Biri motor e, gösterecek filmlerden bir tanesi. Yani Türkçe motor diye çok yerinde <gülüyor> çevirde İngilizcesinde e, bulursam e, söylerim dinleyiciler için. Bu aslında Türk sinemasındaki kopya kültürü hakkında telif yasasından önceki cennet zamanları <gülüyor> denilebilir. Ee, önemli bir tarih çalışması. Yanı sıra depo. Akıl Hastanesi'nde hayat. Bu da Salt'ta yönetmenlerin katılımıyla e, gösterecek bir film. Ege Kanar ve Can Dinlenmiş. Çok da galiba e, kendini toplumun içinde sayan kişiler olarak bakmayı tercih etmediğimiz ya da e, etmeyecek olduğumuz e, bir meseleyi mercek altına alıyorlar. Bunları da özellikle ben en azından işaret etmek isterim. Bilmem itiraz edersin. Doğru misin işaretler sende? Bence. <gülüyor> Evet. Peki yönetmenler burada olacaklar. Biz de ilerleyen günlerde e, fırsat bulabilirsek zaten konuşuruz. Peki e, var mı senin işaret etmek istediğin başka e, bir aslında, hat? Aslında <gülüyor> e, oyun bölümü zaten e, hani açık radyo ...dinleyicilerin mutlaka takip ettikleri bir bölüm. Yani en çok sevdiğimiz bölümlerden evet. bir tanesi oyun. Hı -hı. Ee, Kısaca... Oradan sözsüz edebileceğim... ...mesela Van Animals Dream... ...Hayvan Düş diye çevirdiğimiz bir film var. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Bu özellikle Let the Ride... ile karşılaştırılan bir film. Hı -hı. Ee, bu hep bildiğimiz kurt adam... ...hikayelerini aslında... ...bir yandan tersine çeviriyor... ...bu sefer bir kurt kız hikayesi anlatıyor... ...hem bir yandan o kız çocuğun... ...büyüme hikayesini anlatırken... ...bir, bir yandan da türlerle, türleri de karıştırıyor... ...çok çok güzel bir film... Hı hı. Ee, ...özellikle tavsiye... Ed ...ederim hı hı. onu... Evet, ee, ...bu bölümde Diekart diye bir film var... ...yani Diekart şu anda Berlin'de oynuyor... ...ve... Hı hı. E çok heyecanla karşılanmış. E, Daykart'a şu anda seyircinin ilgisi... ...çok acayip bir şekilde az... if seyircisinin ama... E, ...burada özellikle dikkatlerini... ...çekmek isterim. Posterinden... E, ...müziklerine... bayağı eğlenceli bir film. Onu kesinlikle kaçırmamalarını... ...tavsiye ediyorum. E, yani... kamp filmlerden hoşlananlar için özellikle... Hı hı. E, ...bulunmaz bir fırsat diyeyim. E, Geiger... E, Gaygarın dünyası var. E, Gaygar biliyorsunuz işte yaratığın yaratıcısı ve hı hı, geçen evet. yıl kaybettik hı. ve onun hakkında yapılmış bu enfes bir film. E, bunlar aslında şeyler işte. E, film programı Dark içerisinde Star. böyle kenarda köşede kalan ama gerçekten sonrasında böyle çok kültleşecek filmler. O hı yüzden hı. de bunlara işaret ediyorum. Tamam. Belin de Selin'in filmi değil mi? Dark Star. Dark Star evet. Evet. Guy dünyası. Evet. Ve az evvel e, ismini Daikard. almış olduğumuz Dijkert. O da B.T. Anderson'un filmiymiş. O da dediğin gibi Berlinale'de gösteriliyor. Peki dikkat etsinler ama o kadar çok film var ki bir yandan da hani <gülüyor> kime dikkat edilse çok zor. Kürt'te de bu arada Sayat Nova gösteriliyor. Bu yeniden... Yani restorasyonu evet. yeni mi olmuş hayatımda? Evet. Şaşırtıcı aslında. Demek hep kötü şeylerini, versiyonlarını izlemişiz bugüne kadar. E, ya internette bir kopyası var. Var Ama evet. gerçekten çok çok kötü bir Doğru. kopya Çünkü şey e, yani hani filmi gördüysen biliyorsundur. Hani görsel olarak çok çok etkileyici kesinlikle, bir film. Kesinlikle. E, o yüzden hani Beyaz Perde'de görülmesi zorunlu filmlerden bir tanesi. Bir de e, yenilenmiş kopyası olması bizi çok heyecanlandırdı. Ve hemen kült bölümünü mesela en erken kapattığımız bölümlerden bir tanesi oldu Sayanova'yı gördük ve Hı -hı. tamam bu filmi alıyoruz dedik. Evet. Payone hakkında da bu arada bu sene dünyada bayağı bir şey oldu değil mi? Evet. Önemli, önemli etkiler. Evet. İşte böyle katılmış oluyor diye bir çok güzel haber. Çünkü şeyde YouTube'da mı vardı Sayanova'nın olay Olabilir. Küçücük bir ekranda evet. hakikaten. Büyük haksızlıktı yani. Yani ekranı büyüttüğünde de o her şey böyle karma garmatan <gülüyor> oluyor ve hiçbir şey anlamıyorsun zaten. Çok güzel. Bu da özel gösterim. Ee, Guy Madden geliyor bu evet. arada İstanbul'a. Bir de belki onu söyleyebiliriz. Salt'ta bir de yerleştirmesi olacak. Ayrıca Aynen. Başlığı epey cezbedici bir de konuşması ee, var. Yanılmıyorsa Melis Behlil. Doğrudur. Yan Moderatörlüğün Melis yapacak. E, Guy Maddin aslında şey e, bizim çok öncesinde konuştuğumuz ve bu son filmi e, Yasaklı Odayı çok istediğimiz evet. bir filmdi ve programı aldığımızda çok mutlu olduk ve Hı -hı. geleceğini duyduğumuzda da çok mutlu olduk. E, artı bir de üstüne e, daha öncesinde Toronto Film Festivali için siparişle yaptığı e, evet. 11 kanalda yerleştirmesini de getirebildiğimizi öğrenmek artı bir mutluluk oldu. Bu nerede olacak Salt'ta? Salt'ta Salt'ın salt Salt'ın katlarından birinde olacak. Hı. Birinci ya da ikinci katta. Hı hı. Ee, orada izlenebilecek, festival boyunca izlenebilecek. 12'sinde hı hı. başlıyor. Evet. Ee, bu, bu aslında şey, bu hayaletler bir adını taşıyor bu yerleştirme. Hı hı. Ee, i̇şte Jean Vijo'dan böyle bir dolu o sessiz dönem sinemasından yönetmenlerin Tamamlamadıkları filmleri yani tarih sinema tarihinde bilinen hı hı. E, ve bu çok bilinen yönetmenlerin tamamlamadıkları filmlerini yeniden çekiyor. Yeniden çekiyor. Evet izledi. ve bu 11 kanallı videolarda onları izliyor olacağız. Çok güzelmiş gerçekten. Evet. evet. Peki e, yani konuştukça konuşacağız. Yani <gülüyor> kimsenin de çok fazla böyle bayıltmayalım. Çok dolu dolu 10 günlük 11 günlük bir festival bu. 14. İf İstanbul Bağımsız Filmler Festivali o yüksel bizle bizle beraberdi. Ee, var mı ekleyeceğin? Son bir şey söyleyebilirim. Aslında Mugay katından aşağıya indiğinizde Çiçek Kahraman'ın videosuyla karşılaşacaksınız. Evet. Çiçek da işte bu Türkiye, Yeni Türkiye Sineması'nın özellikle pek çok projesinde kurgucu olarak çalışmış bir isim. Hı hı. O projeyi bize getirdiğinde biz çok heyecanlandık. Aslında böyle çok küçük bir parçasını görmüştük. Hı hı. Eylül ya da Ekim gibi konuştuğumuzda. Hı hı. Ve tamamlandığındaki halini gördüğümüzde yani o... Evet, gerçekten de bizim programa yakışacak bir şey olmuş, bir işi olmuş dediğimiz bir şey bu. Evet, evet. Ee, ve... Bu da 17 hmm. Şubat'ta başlayacak e, saatte ve 1 Mart'a kadar sürecek. 1 Mart'a kadar, evet. Ee, ve... Motoru da bu arada ben yakın koymuştum kafamda. Şey bu e, remake filmine de çok yakın koymuştum. evet. E... Ama tematik olarak gö görmediği Değil, değil ama bilmiyorum. yani hiçbir evet. şekilde benzemiyorlar. Hı hı. Ee, çiçek aslında... ...aslında çok şey... E, ...konuştukları yerler var böyle... ...karşılıklı hı hı. konuştukları var ama... Hı hı. E, ...yine de birbirlerinden çok farklı projeler. Bakalım. Çiçek'in evet. yaptığı işte bu... E, ...Yeşilçam filmlerinden... E, ...gördüğümüz, bildiğimiz o pencere ve balkon sahneleri ya yani sokağa açılan bütün o sahnelerden... Hı hı. ...böyle hı hı. bir kendince bir kurgu yaratıyor... ...ve o kurgu aslında... Çok nostaljik bir şey yaşatırken bir yandan bir yandan da hani e, çocukluğumuzdan beri yaşadığımız ve hala çok şeyin değişmedi bir toplum şeyi sunuyor size. Yani bir fotoğrafı çıkartıyor. Yani Hı -hı. o mahalle evin içinde kalsın dediğimiz şeylerin aslında mahalleyle konuştuğumuz şeyler olmasının garipliğini de sunuyor. Hı -hı. Hı -hı. Çok güzel bir video. Bu arada Yeşil, Yeşilçam demişken Zeyno Pekünlü'nün bu. Evet buluntu filmi. Evet, Buluntu film, evet, buluntu atölyesi, film atölyesi de o da çok güzel. O da o alanda epey faaliyet göstermişti. Şey şimdi bitiriyorduk söyleşi ama. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiyordu. İstanbul Kuyurayet Kollektif'in Salt Club'da da olacağını söyleyebiliriz 21 evet. Şubat'ta. Ulu Orta Atölye e, demişler. Evet ve bunu gerçi e, almıştık yanılmıyorsam ama. ...şey var, sinema Türk-Ermeni fay hatlarını şifa Aynen. olabilir mi? Ee... Ve son olarak da onu söylemeli mutlaka. Çünkü evet. e, Soykırım'ın 100. yılı nedeniyle yaptığımız evet. bir program oldu. Evet. E, bu bölüm, bu 22'sinde pazar günü 11'de başlayacak son... etkinlik ve saat 6'ya kadar sürecek. Film gösterimleri ve söyleşiler var. Evet. E, burada özellikle... E, Bizim ev bölümümüzde Bizim Atlantis diye bir film var. Bizim Atlantis'imiz adını taşıyor. Hı -hı. E, bu 60'larda e, inşa edilen bu e, Tuzla Ermeni çocuk kampını yani. anlatan Hı -hı. bir Hı -hı. film. E, mesela o hikaye hep bilinen bir hikayeydi ama ilk kez böyle ortaya çıkarılıyor. Yani bir filmle ortaya çıkarılıyor. Hı -hı. O yüzden Hı -hı. çok değerli bir film. Ee, ...onun yönetmeni geliyor... ...Suki ee, ...ve Devrim Akkaya'nın... E, ...diğer filmi de gösterilecek. ...onla birlikte sohbet edecekler... ...o günün en etkileyici... E, ...anlarından birisi kesinlikle şu olacak... ...Arsine Kaincian geliyor... ...Aynen öyle... Ee, ...Atom Egoyan eşi olarak bildiğimiz ama... ...pek çok filmde Egoian'ın baş rollerinde... ...oynamış bir kadın oyuncu ve çok çok iyi bir oyuncu... Ee, ...aynı zamanda aşk ve başka bir Dünyan'da da... olarak... Pınar Serhek'le beraber Pınar bu Pınar Serhek'le birlikte. Evet. Ee, o da e, bir sohbet edecek. Hı -hı. Nasıl arkadaş Onur başlığını taşıyor. Sinema aracı olabilir mi ya da? Ya da olabilir e, Genel mi? boş zaten başlıyor. bu. Gün. Evet. 22'sinde. Evet. Sinan Cihan. Bütün bir gün boyunca. Evet o günde özel olarak evet, ajanda yazmak gerekiyor. Klişe tabirle. <gülüyor> <gülüyor> Peki Uğur çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Güzel sohbettim ellerinize sağlık. Teşekkürler. Çok güzel bir festival olmuş. Sağ olun. Evet Uğur Yüksel konuğumuzdu. if Bağımsız Filmler Festivali bu hafta içerisinde başlıyor ve 10 gün boyunca da sürecek. Şimdi kapanışta bir e, müziğimiz olacak sizlere aktaracağımız. If'ten aslında herhangi bir e, müzik seçmek hep zor. Sırf müzik bölümünde bir de bayağı bir malzeme var. Bunun e, dışında da aslında cezbeliçi pek çok e, ses var bu seneki festivalde lakin biz e, Noma Omran'da karar kılmış bulunuyoruz. E, Gümüş Suyu filmi vesilesiyle Suriye otoportresi filminin müziklerini e, bestelemiş olan Noma Omran'dan bir parça dinledikçe. Elimizde herhangi bir albüm yoktu Noma Omran'ın ama salta gerçekleşecek e, söyleşi bir kere daha sizlere hatırlatmak istediğimizde ufak bir araştırma yaptık. Kendi YouTube hesabından Paylaşmış olduğu parçalar vardı Suriye e, doğumlu operacı ve arpist Noma Umran'ın sesiyle birazdan sizleri baş başa bırakacağız. Ardından ufak bir aramız var açık dergide ve sonra e, Karinkar'a karşı ve Levent Pişkin bizlerle beraber olacak. دراؤ الشبيلا يا بنت اخي وبهجة راحت يوم